Diğer kamdan herkese merhaba. Açık Radyo'dasınız 95.0'da. Bugün 15 Kasım 2022 Salı. Her e, Salı günü olduğu gibi ortam Damla Özler ve ben Rauf Kösen anne birliktesiniz. Bugün iki konuğumuz var. Tanıdık konuklar Tuna Hüsçuhatar, Çuadar ve Pınar Öncel. Tanıdık diyoruz çünkü Sürdürülebilir Yaşam Festivali, Yaşam Film Festivali'nin e, düzenleyicileri. Daha önce de programlarımıza konuk oldular ve açık radyo e, dinleyicisinin de yabancı olmadığı bir festivalden dans Hoş geldiniz Suna, hoş geldiniz Pınar. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Merhaba, hoş bulduk. Abi. Suna, Pınar hoş geldiniz. Sizi bir kere daha konuk etmek bizler için çok keyifli. Umarım dinleyicilerimiz için de öyledir. Biraz aslında bir geçmişe dönelim diyeceğim. Çünkü en son sizi 2020'de konuk etmişiz ve aradan pandemi geçti. Ve bütün dinamikleri değiştirdi. E, bu süreçte Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali neler yaptı? Pandemiyi nasıl geçirdiniz? Ve şimdi pandemiden çıkışla beraber neler yapıyorsunuz diye o büyük soruyu ortaya bırakayım mı? <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Tabii. E, Pınar istersen sen... Tamam ee, şöyle tabii ki pandemi birçok diğer etkinlikte olduğu gibi bizi de çevrim içi mecrayla e, hızlı bir şekilde buluşturdu. Ee, geçtiğimiz iki sene çevrimiç olarak gerçekleşti festival. Tabii ki bütün Türkiye'den erişim olması müthiş bir kazanım oldu. Daha önce hatırlarsınız belki 20 şehirde esnav'a yaptığımız dönemler oluştu Yerel e, STK'lar ve aktif e, gruplarla işbirliği içerisinde birçok şehirde Esramanlı festival yaptığımız oldu. Bu şekilde festival Seyfefe seçkisini diğer şehirlere taşımıştık. Fakat bu e, çok yorucu ve zorlayıcı bir süreçti. Daha farklı modeller denemeye geçtiğimiz bir dönemde yani İstanbul'da festivali yapıyoruz ama film seçkisinin farklı şehirlerde farklı etkinliklerde gösterimde imkan tanıyan bir modeli denerken pandemiyle birlikte zaten aklımızda olan içimizden geçen bir şeydi, çevrim içinde bunu taşıyabilmek hızlı bir şekilde o, o alana girdik ve Çevrim İçin'in bize kazandırdığı bu e, deneyim e, örneğin e, yan etkinlikleri herkese açtık. E, filmlerin arkasından yan etkinlik araları koyduk ve dileyen dilediği gibi filmlerle alakalı konularda yani içerikleriyle alakalı kendi yaptıkları çalışmaları paylaşmak isteyenler için açtığımız bir alan oldu. O çok keyifliydi. 2020'de bin küsur kişi katıldı bu yan etkinliklere. Ee, i̇lk sene katılım muhteşemdi gerçekten. İkinci sene hem gün sayısı ve film sayısı biraz azdı. Hem de insanlar biraz daha yorulmuştu e, çevrimiçi etkinliklere katılmaktan. Ama güzel geçti iki sene bizim için ve tabii bir hediye olarak kaldı bize. E, şimdi artık hibrit bir festival olarak devam ediyoruz. Çevrim içine devam ediyor olmamız e, başka şehirlerde yaşayan e, izleyicileri çok mutlu ettiğini dair geri bildirimler aldık bu da çok güzel İstanbul'da ve çevrim içi e, pandemiyi bu şekilde geçirdik bilmiyorum Tuna eklemek istediğim bir şey var mı attığın bir şey Yok yani bu şey çok önemli internet üzerinden festivali yapmaya başlamamız için bir mazeret oldu yani hızlandırmış olduk bunu. Pınar'ın da dediği gibi yani hakikaten normal koşullarda sinema salonu olmayan herhangi bir etkinliği olmayan bölgelerdeki insanlar bu festivale kendi coğrafyalarından katıldıklarında çok güzel geri bildirimlerle bize döndü. ...döndükleri için doğru bir iş yaptığımızı düşündüğümüzden bunu hep devam ettireceğiz artık herhalde. Peki biraz da festivalin temel kavramı olan sürdürülebilirlik meselesi ve seçkideki gelişimle ilgili konuşmak isterim ben. Pandemi filmlerin seçkisinde, temalarında bir şeyleri değiştirdi mi? Çünkü pandemiyle birlikte eşitsizliklerin çok derinleştiği, pandemiden ilk çıkış yılında karbon emisyonlarının bir anda roket hızıyla arttığı... Belirsiz zamanlar dedi UNDP insani gelişim raporunda belirsiz zamanlara giriş yaptık. Son yıllarda gelen filmler arasında temalarda değişiklik görüyor musunuz? Bu sene pandemiyle ile alakalı, pandemi dönemiyle ile alakalı bir film var. Hatta şeyin, filmin isminde pandemi de geçiyor. Hayaller, çabalar ve pandemi diye bir film var. Orada... Evet. E, iyi bu bu dönemin nasıl geçtiğine dair e, tekrar hatırlatıcı birçok şey var insanların hayatlarında dur durma noktasına geldikleri tekrar düşünüp ne yaptıklarını falan. E, pandemi e, tabii ki bir e, önemli bir e, pencere açtı insanların zihinlerinde olup biteni gözlemleme açısından. Yani çünkü gün geçtikçe artan bir ivmeyle karmaşık sistemlerin içerisine giriyoruz ve öngörülemez gelişmeler ve kontrolden çıkmış gelişmeler daha ziyade hayatımızı yönlendiriyor yani aslında insan medeniyeti olarak büyük oranda kontrolü zaten çok elimizde tuttuğumuz söylenemez ama iyice elimizden kaçırdığımız bir dönem içerisine girdik yani kompleks dönemin içerisine girdik Pandemi buna dışarıdan bakış için yani biraz daha meditatif bir şeyle durum yaratarak insanları tekrar bu konu üzerinde düşünmeye sevk etti tabii ki ama o kalıcı mıydı? Bence değildi tabii ki. Çünkü pandemi ile ilgili şeyler o baskı bittikten sonra yani hayatlarımızı değiştiren o baskı ortadan kalktıktan sonra hani o e, tekrar sıkıştırdığınız yani sıkıştırdığınız bir yay nasıl e, şey yapar, açılır? E, ona benzer bir şekilde tekrar e, eski alışkanlıklarına hatta çok daha yıkıcı olan bir döneme e, geçiş yaptık gibi geliyor bana. E, özellikle Plastik atıklarla ilgili olarak e, ortaya çıkan e, sorun pandemi döneminde inanılmaz boyutlara ulaştı. E, yani her yerde e, pandemiden kaynaklı olan kullanat ürünleri, e, bütün e, şeyleri, denizleri, dereleri, her yeri doldurdu. E, benim... pardon. Hı, bu devam eder. Ya yani filmler yani. açısından onun filmlere yansıması senin özellikle piyasa katıkları söylediğinde ya şöyle bir durum oldu. İlk başta pandemi tabii ki film üretimini etkiledi. Yani birçok beklediğimiz film tamamlanamadı veya çok uzun sürdü tamamlayabilmek. Yani film sektörünü ciddi etkiledi. Çevrim içi gösterim konusu da. Aslında bir tedirginlik yarattı yönetmenlerde veya telif hakkı sahiplerinde. Yani böyle bir süreç yaşandı. E, konularına yansıması çok büyük, çok radikal bir değişiklik olmadı. Zaten hani pandeminin bir parçası olduğu bu genel sürdürülebilirlik veya sürdürülemezlik meseleleriyle ilgilendiğimiz için bizim içeriklerimiz zaten eee semptomları e, gündeme e, getiriyordu e, ve işte arayışları insanların bu semptomlarla mücadeleleri mücadeleleri işte farklı arayışları vesaire seçkimiz açısından çok büyük bir farklılık olmadı. Fakat plastik atık veya hayata bakış açısı vesaire yani bunlardaki değişim süreci ne dair bir e, içeriklerde bir etkisi ee, oldu ee, onu gözlemliyoruz ee, devam eden bir sürecin aslında parçası yani plastik atık konusunda örneğin yani çok ciddi bir e, e, şey e, üretim süreci var film anlamında onun devamında e, artarak devam etti. Belki yani bizim için doğrudan pandeminin etkisi mi bilmiyorum ama genç kuşağın yaptıklarına dair bir filmlerde bir artış oldu. O bu sene bizim için şaşırtıcı ve güzeldi. Yani yeni geçtiğimiz senelerde sadece bu gençlerin iklim aktivizmi üzerine o reaks reaksiyonları üzerine filmler içeriklerinde yer alıyordu. Ama şu anda... E, ...oraya aktif... E, ...tavrın ötesine geçen... ...gençlerin... E, ...gencecik yaşta ...18 yaşında sosyal girişimciler var... ...inanılır gibi değil... ...yani böyle bir... Hani ...pandemiyle alakalandırılabilir mi bilmiyorum ama... E, ...bu seneki... E, ...geçen seneden bu seneye... ...böyle bir değişim gözlemliyoruz. E, bu sene... ...SYFF e tekrar salonlarda... ...aynı zamanda sonrasında da... E, ...Çevrim içi Festivali olarak da... ...olacak... Filmler dünyayı değiştiremez ama izleyenler değiştirebilir diyorsunuz. Ee, Çevrim içi Festival ile birlikte ne zaman neler olacak SYFF'de ve bu senenin seçkisinde neler var? Onları biraz konuşalım mı? Tabii ben e, başlayayım isterseniz. E, 22-26 e, Kasım tarihlerinde Pera Müzesi Auditorium'unda, 27-30 Kasım tarihleri arasında da Hope Alcazar Beyoğlu'nda salonlara geri dönüyoruz e, yan etkinliklerle birlikte e, ardından bir 6 Aralık tarihleri arasında da çevrim içi gerçekleşecek ilk defa festival e, 15 gün süreyle yani bu denli uzun bir süreyle devam edecek aslında e, tabi İstanbul dışındakiler için 6 günlük bir festival gibi. Salonlarda da toplamda 9 günlük bir festival gibi oluyor. Filmler, 26 filmimiz var bu sene. Sanıyorum 14 15'i uzun, geri kalanı 30 dakikanın altında. Filmler arasında... Ortak e, tarif edebileceğimiz şey e, bireylerin e, liderliği ya da onların e, tavrının e, bulundukları ortamda topluluktaki e, değişim yaratma e, gücü. E, bu çünkü çok önemli. Eğer ki bizler e, yani biz bu festivali zaten e, bireyin gücünü ortaya çıkarmak için e, bir, bir oranda yapmaya çalışıyoruz. E, değişim yaratma e, şeyin tutkusu içerisinde olan, sürdürülebilir tutkusu olanların güçlenmesi, motivasyon sahibi olması, ilham alması için filmleri seçiyoruz. E, bu seneki filmler arasında e, atık konusuyla, gıda konusuyla ilgili e, filmler var. Yabanın dönüşüyle ilgili filmler var. E, aktivizmin, e, yaratıcı aktivizmin e, e, konu edildiği filmler var. Kitlesel turizmin e, konu edildiği e, ve e, büyük oranda e, onarıcı tarım. E, Ardından e, yine tohum, e, Vandana Shiva'nın tohumları filmi mesela bir biyografi filmi aslında. Vandana Shiva bizim bütün festivallerde e, en azından bir karede görünür ve bizim de en çok... Ee, ...güldüğümüz konudur bu. Ee, bu sene Vandan'a hiçbir yerde görünmedi dediğimiz bir, şey, bir sene oldu mu bilmiyorum ama... Mutlaka cameosu sene... var yani. Mutlaka bir görünür yani Vandan bir yerde konuşma yaparken falan. Ama bu sene başrolde neredeyse. Çünkü çok güzel bir filmi var Vandan Aşiva'nın tohumları. Ee, orada... Ee... Bir biyografi gibi ama e, Vandana'nın gözünden e, dünya e, algısını e, ve onun dert ettiği problemlerin neler olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. E, yani filmlere detaylı olarak girmek için vaktimiz olduğunu zannetmiyorum ama e, birkaç tanesine dair kısaca bilgi verebilirim isterseniz. Aslında şunu söyleyelim dinleyicilerimize sürdürülebilir yaşamfilmfestivali.org adresinden bütün filmleri ve detaylarını görebilirler seçkinin tümüne erişebilirler ama sadece bu seçkiyle ilgili değil aslında biraz önce program öncesinde konuşurken bir retrospektif yapsak mı diyordum ama hala o fikir var kafamda şöyle ki Tam da COP27'nin ikinci haftasındayız e, şu anda. E, 2008 yılından beri sürdürülebilir Yaşam Film Festivali de e, var. Ve 2008 yılından beridir var dediğimizde çok uzun bir süreden bahsediyoruz aslında. Bütün bu şeyle baktığımız zaman e, insanlık tarihinin büyük kriziyle Baş başa e, SYFF e bu krizde mücadelenin araçlarından biri olarak filmleri e, ve sinema endüstrisini, belgesel endüstrisini e, kullanan bir yöntemle yola çıktı. Bir şeyler değişiyor mu yoksa hakikaten dört nala e, felaketimize koşmaya devam mı ediyoruz? Sizin taraftan baktığınızda ne hissediyorsunuz, ne görüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz diye sorayım. Çok kısa bir şey söyleyip sözü Pınar'a bırakayım hep ben konuşmak istemem. Benim fark ettiğim şey şu problemler üstel bir şekilde artıyor. Yani ivmelenerek artıyor. Ee, dolayısıyla çözümlerin de ivmelenerek artıyor olması lazım diye düşünüyorum düz mantıkla. Ee, tabii ki e, problemlerin artış hızıyla birlikte onların görünürlüğünün artmasıyla birlikte e, buna reaksiyon gösteren insanların sayısı artıyor. Tabii e, bu nedenle de e, bu alanlarda yapılan filmlerin sayısı artıyor. Festivale gelenlerin sayısı artıyor. Fakat oran olarak baktığımızda karşı karşıya olduğumuz karmaşık problemlerin, e, kördüğüm olma yolunda olan problemlerin karşısında da e, çok daha yüksek bir çabaya ihtiyaç var. E, konu e, iklim e, üzerinden konuşulduğunda gerçekten bir son 2030'a kadar çok önemli bugünlerde alacağımız kararlar. Yani 2030 hedefleri için... E, en azından bugün harekete geçilmesi lazım ve biz bunu e, Türkiye'de e, sanayide ya da diğer alanlarda e, nasıl yapacağız gerçekten endişe içerisinde bakıyoruz. Ben e, Damla söylediğin her iki konuda geçerli birincisi dört nala bir gidişat var ikincisi e, çok fazla insan e, bu konuda bir şeyler yapmaya başladı yani devam e, artıyor e, vardır zaten ama o sayı artıyor, yoğunluk artıyor, birliktelikler, iş birlikleri artıyor, bütün bunların hepsi birlikte artıyor. Benim e, endişemin olduğu nokta, biz evet bireyin gücünü biliyoruz ve değişim yaratma e, e, potansiyelini görüyoruz, topluluk olarak hareket etme becerisi konusunda endişem var çünkü topluluk olarak hareket etme den e, çözebileceğimiz bir durum yok. Her, bireyler ne kadar kendi çevrelerini yerel ölçekte veya işte farklı ölçeklerde e, mobilize etsin ve bir şeyleri başarsın, birileriyle birlikte bir şeyler yapsın bunlar çok önemli ama topluluk olarak hareket etme becerisi, yeteneği, zekası, neyse o bir şeyleri yapabilme becerisi, anlaşımı, e, anlaşma, uzlaşma, e, ortak hareket etme, kar bu kararı alıp ondan sonra da yani benim endişem bu konuda ee, gelişmemiz gereken çözmemiz gereken alanın bu olduğunu düşünüyorum ee, ve çok kritik bir noktadayız yani e, her şey e, artıyor sorunlarla birlikte çözümler de aynı şekilde ama hangi tarafa yani o ince çizgide ne tarafa e, kayacağımız <gülüyor> şu anda hala belli değil yani hala umut var ama giderek bu e, sıkıntı zaman daralması yüzünden tabii ki bir sıkıntıya giriyor. Peki büyük sorulardan daha gündelik ve e, uygulamaya yönelik ve festivale yönelik sorulara tekrar geçiş yapalım. E, festivalde bu sene yan etkinlikler var mı? Neler var? E, bu yan etkinliklerle ilgili dinleyicilerimizi bilgilendirelim mi biraz? Tabii Merhaba. ben... Söyleyeyim istersen. Yani belli olanlar var. Yüz görüştüklerimiz var. E, Hopal Kazarda Ekpiçe İç ve Onaranlar Kulübü Atölye çalışması yapacaklar. Bunun dışında Döngü Kooperatifi var. Onlar yaptıkları çalışmaları para da paylaşacaklar. Genç iklim aktivistleri Youth for Climate Türkiye e, bir en azından bir forumda yer alacak. Ama Change organ bir, tık, bir etkinliğiyle beraber yine genç iklim aktivistleri de bir etkinlik daha yer alacak. Onun dışında hukuk sistemiyle ilgili yani e, iklim e, Krizi ve adalet sistemi bunun ilişkisine dair çok güçlü bir belgeselimiz var. Onun arkasından da bir iklim kampanyaları işte... Hukukta yeri nedir vesaire bunlara dair bir içeriğimiz olacak gibi e, şu anda devam ediyor yani fiziksel e, festivaldeki yan etkinlik içeriklerini biz oluşturuyoruz ama çevrem içi için bu hafta açıklanacak program ve kayıtlar da açılacak yine herkes e, e, ülkenin her tarafından e, insanlar e, yan etkinlik programında yer almak için başvuruda bulunabilecekler nokta.net adresinden. Ona biraz açıklık getirelim. Ee, şeyde Çevrimçi Festival'de pandemi döneminde yan etkinlikleri e, dileyenler e, filmlerle alakalı olmak koşuluyla e, siyasi ya da ticari bir içerik olmaması koşuluyla e, yan etkinlik yapabildiler. Bunun için bize bir form doldurup gönderdiler. Ve bunu kendi mecralarında yani ister YouTube'da, ister Zoom'da, Skype'da yani istedikleri yerde yapabildiler. Bu senede çevrimiçi festival esnasında yan etkinlikler organize edebilecekler. Bunların duyurularını yakında yapacağız. Nereden yapacaklarını başvurularını Tam bu noktada SYFF'nin çekirdeğinde olan bir başka kavramı aslında değiyoruz gibi hissediyorum. Onu da biraz konuşmak isterim sizlerle. Başlangıcından itibaren SYFF'e bütün her şeyi kendinde toplamak yerine kendi üretebildiği her şeyi dağıtmak ve isteyenin alarak çoğaltmasına yönelik bir Dayanışma ruhuyla hareket etti. Aslında pandemide çok, çok gördüğümüz bir şeydi bu ama CFF başından beri böyleydi. Bu süreç nasıl çoğalıyor, nasıl devam ediyor diye soracaktım. Çok çok güzel bir noktaya değindin. Bunu yapmaya çalışıyoruz ama ne kadar beceririz o ayrı bir konu. Açık kaynak şeyi düşüncesi hep kafamızda başından beri vardı. Yani insanlar alsınlar. Kendi şeylerini yaratalım. Biz onlara zemin yaratalım. Yani aslında bizim şeyimiz, görevimiz bir zemin yaratalım ki e, onlar kendileri o zeminin üzerinde istediklerini yapsınlar. O zemin nedir? İşte bir film festivali mesela. Bir, bir film festivali tabii ki film seyretmek için insanlar bir araya gelirler, buluşurlar. E, buluştuktan sonra yapacakları onlara kalmış bir şeydir büyük oranda. Yani Ama biz onun zeminini sağlarsak, mesela bir fuayi alanı... Hazırlarsak ya da <gülüyor> ona katılma biçimine dair bir takım önerilerde bulunursak e, diye bu festivali 20 şehirde eş zamanlı yaptığımız e, yıllar oldu biliyorsunuz. E, aynı şekilde yan etkinliklerde de çevrim içinde de aynı hissiyatı yaratmaya çalışıyoruz. Bu bu çünkü e, yani işleri yaparken bazen delege edemediğimiz işler oluyor ve çok fazla iş yükünün altında kalıyoruz ama. Şeyde bir yaptığımız işin tanımını eğer ki biz bir zemin yaratıyoruz diye kendimize e, bunu bu şekilde tarif edersek o zaman gerçekten o zemini kullanmak isteyen insanlar gelip kullanıyorlar ve bu çok hoş bir şey anlatabildim mi bilmiyorum. Bir de tabii içerik var yani çok değerli bir içerik hazırlanıyor. Bunun da festival sırasında böyle tüketilip bitirilmesi hani bu filmi zaten gösterdik bir daha göstermeyeyim gibi bir tavrımız yani bu kadar değerli bir içerik ki son kullanma tarihleri ne yazık ki geçmiyor bu filmlerin büyük oranda güncelliğini koruyor ister 5 yıl ister 10 yıl olya yani seçtiğimiz filmlerde o şekilde yani bu içerik çok değerli bunun kullanılabiliyor olması devamlı ihtiyaç halinde bununla kendi yaptığı işleri işlere fayda sağlamak isteyen bu filmleri gösterirken de çalışmalarını güçlendirmek isteyen kişilere de bu içeriği devamlı kullanabilecekleri şekilde sunmaya çalışıyoruz. Yani şey aslında zeminden kastım e, bağlam e, yani fiziki bir zeminden bahsetmiyorum. Tabii ki içerik de e, bunun bir zemini. Yani insanları bu içerik etrafında bir araya getirmek bunun zeminini oluşturmak anlamına geliyor benim nazarımda. O zaman e, son üç dakikaya girdik yine zaman su gibi akıp geçti. E, bu senenin seçkisiyle ilgili şöyle bir soru sormak istiyorum. İkinize de ayrı ayrı. Biliyorum hepsi göz bebeğiniz, hepsi çok kıymetli. Ama e, Vandana Shiva'nın belgeselini de bir kenara bırakarak en sizin için kritik mesajları taşıyan, en çok etkilendiğiniz seçkideki filmler hangileri oldu? Tuna başlamak ister misin? Ben hızlıca söyleyeyim. <gülüyor> Sen söyle, sonra ben söyleyeyim tamam. size. Benim şöyle, yıllarca peşinde koştuğumuz bir belgesel vardı. Bir türlü yapımcısıyla, yönetmeniyle anlaşamıyorduk tuhaf bir şekilde. Onu bu sene başardık, Avrupalı bir dağıtımcı da bulduk ve hemen atladık. Eski bir film ama gerçekten müthiş bir sosyal girişim hikayesi. Ben de böyle müthiş sosyal girişimciler var, onlardan çok etkileniyorum. Pet Adam. O, o gerçekten e, benim e, e, kalbime dokunmuş bir film. E, çok da keyiflidir, eğlencelidir. Onu e, görev e, izleyebilirler. Gençlerin e, gençlerin girişimlerinden çok etkilendim. Yani kendimizden büyük işte e, aktivizmin gücü. Bunlar e, gerçekten çok etkiledi beni. Bunlar nasıl genç? Ben nasıl bir gençtim? Bunlar gençse biz nasıl gençtik diye sorduran hakikaten müthiş 18-25 yaş arası müthiş insanlar. Onlardan çok etkilendim. Turizm filmleri etkileyici özellikle son turist, turist olma çok güzel sorgulatıyor ve bir daha seyahate çıktığınızda nasıl bir seyahat olacağına dair sizi çok çok güzel düşünmeye itiyor. Ben ona da bayılıyorum. Çünkü o turist olma ve olma bir yere işte bir haftalığına on günlüğüne gitmek ve oradaki her şeyi bir şekilde tüketiyor olma şeyi beni uzun zamandır dikkatimi çeken ve farklı ne olabileceğine dair hep düşündüğüm bir konuydu. O yüzden... O, onu da söyleyebilirim. Yani şu anda konuşsam daha bir sürü hepsini sıralarım ama hemen Tuna'ya aktarayım. Biliyorum onda da neleri söyleyeceğini şu anda. Yani şey ben yaban yabanı çok önemsiyorum. Yaban insanlık için bir referanstır. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamak için yabana bakmak lazım diye hep düşünürüm. Yabanın geri dönüşüyle ilgili Avrupa'nın ciddi bir çabası var. Ve tarımda bunun e, ne şekilde yapılabileceği, yaban için açılan koridorlar e, ya da yabanın e, tekrar e, çoğalabilmesi için açılan alanlar. Bu, bu alanda iki tane e, film var, e, bir tanesi Godney Bataklığı'na yabanın dönüşü, e, bu, diğeri de Onarıcı Sınırlar, e, İsviçre'de geçen bir film. E, onun haricinde... Ee, yine e, Kuzey Akıntısı filmi çok hoşuma gidiyor. E, çünkü akışkanlar dinamiği açısından konuya bakıyorum. E, e, Almanya'da Elbe Nehri'ne düşen bir şeyin e, Norveç e, Kuzey e, kutup Dairesi içerisinde bir yerlerde birikiyor olması e, çok tesadüfi değil ama bunların e, hareketinin görünür olması e, insanların ...gezegendeki akışkanların hareketini anlamalar açısından önemli. E, komik de e, karakterlerin e, içinde bulunduğu bir e, film. E, dolayısıyla biz filmleri aktarırken aslında bir e, tavır gösteren insanların da e, algılanmasını çok istiyoruz. E, problemi göstermek değil sadece. insanların duruşuyla ilgili olarak da bir şeyler varsa o filmlerde bir hikayeye dönüşüyor o. o güzel bir şey. Şey çok önemli, özen yükümlülüğü, iklim davaları, yani şele karşı kazanılan bir örnek dava. Bu çok çarpıcı bir şey. O filmi mutlaka hukuk konusunda çalışanların izlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Turizm filmleri, keza öyle kitlesel turizmin yıkıcılığı, e, bu filmlerin tümüne festivalin web sayfasından, sosyal medya duyurularımızdan bakabilirler e, izleyiciler. Türkiye'den de iki film var. E, dolayısıyla şey, vaktimizin de daraldığı için hepsine girmeyelim. E, o zaman festivalin açılışında görüşmek dileğiyle <gülüyor> diyelim ve bugünkü programı şimdilik sonlandıralım. Çünkü gerçekten zaman çok hızlı geçiyor. Tuna Pınar çok teşekkürler bir kez daha bizle beraber olduğunuz için. 95.0 açık radyoda diğer kamdaydınız sevgili dinleyenler. Tuna ve Pınar son bir hoşça kalın diyeceksiniz sanırım. Evet çok teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için. Bütün e, dinleyenleri festivale bekliyoruz. E, görüşmek evet. dileğiyle. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.